And then let me ask you another question, along the Sufi path there's one thing that I've always read about Sufism which is that the relationship of the dervish to, to Allah, to God is the relationship of the lover to the beloved. There are all ways in which love can be described, There the love of a father for a child, the love of a man for a wife, the love of a brother for a brother. But what is spiritual love? What is that highest quality of love that a Sufi strives for? Efendimiz Duyduğum ki diyor ıı, tasavvufta, Dervişin Allah ile hak ile münasebeti aşık maşuk münasebeti olarak evet, nitelendirilir ama, diyor. Evet, doğru, öyledir. Şimdi e, sorusunun devamı şu şekilde. Evet. Efendim diyor, babanın oğla, kocanın karıya duyduğu aşkı muhabbeti tarif edebiliyoruz, tasnif evet. edebiliyoruz. Evet. Bu dervişin Allah'a karşı duyduğu aşık maşuk münasebetinde evet. nasıl bir tarif ediniz? Bunu nasıl ifade edebiliriz diyor. Bunu sana ifade gelmez Bazı şeyler var da 28 harfle ifade olmaz. Ne gibi? Sare ahenk olmaz, köre renk olmaz. Sen halka bunu anlatamazsın ki, kendin bilirsin. Mesela gülün kokusunu tarif edebilir misin? Bunun gibi. ya balın lezzetini ancak tadan bilir. Gülün kokusunu bilen bilir onu. Kul, fani olmak münasebetiyle Allah'ı sevemez. Ancak Cenab-ı Hakk'ın varlığını kıpırtıktan sonra onu zikrede ede, ede ede ede zikrede ede ve onun emirlerini seve seve yapa yapa Men ondan çekilerek kaçına kaçına o hale gelir ki Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini üzerine zelbeder. Allah kulunu sevdiği vakitte onun kalbine kendi muhabbetini aşkını verir o da ona aşkı. Ama o münasebetin ne olduğu keyfiyeti meçhup. Birkaç tane kısasını anlatabiliriz. Hakla konuşabilir. Hak te âlâ mekândan münezzeh olarak keyfiyeti meçhul olarak cemali ona gösterebilir. Nasıl olur bilmiyorum keyfiyeti meçhup. Sonra ilah eder onu, zamandaki bulunan meleklerini. Der ki ben flence kulu seviyorum, size sevin. Onlar severler. Sonra art halka, halka hitap eder ben flence kulu seviyorum, size sevin. Hakkı sevenler onu hepsi severler. Başlar onun etrafında halk dönmeye, ona hizmet etmeye. Ekmek su hava gibi olur o bazı aşklar için. Onu görmeyince nasıl bir adam su yaşayamaz, ekmek yemeden yaşayamaz, hava yaşayamaz. Onu görmüş yaşayamazlar. İşte bunlar hepsi cana bakın sevgisinin işaretlerinden bir halk arasında onu mahbub eder yani sevgili yapar. Bazen kendisi şaka yapar onunla, cilve yapar, naz ve niyaz eder. Nasıl cana ı biz itaat ediyorsak Allah da okuluna itaat eder, ne isterse yapar bir.